Merhaba. 94.9 Açık Radyoda Kamuslu Güreş başladı. Ben Evrim Demirören. Ben Didem Gürzap. Kerem yok bugün. Evet. Aramızda ama kaynakları var. Kaynakları var. Bol bol kaynak Hı -hı. yolladı bize. E, Twitter adresimiz olan Kamuslu Güreş'i hatırlatıyoruz tekrar. E, pek çok görselimizi hatta bahsedemediğimiz şeyleri de e, Twitter adresimizde görebilirsiniz. E, gene sözcüye anlamlarla başladık. Ee, Sözcüğümüz Dağdan gelir taklamakla Aman abla beni sakla Geçen <gülüyor> programa da bilmeceyle başlamıştık Evet Hı -hı. Ayı ile e, TDK sözlüğü Evrime atıyoruz topu Sözlüğünde ayı isim hayvan bilimi e, Memelilerin Etobur takımından beş parmaklı Tabanlarına basarak yürüyen Yurdumuzda hayvan koca olan Ursus Arktos'muş mi? Evet Hı -hı. E, İkinci anlamı bugün programımızın gidişatında da bolca bahsedeceğimiz gibi e, ünlem olarak belirtmiş. Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü. Atasözü, deyim ve bileşik fiillere baktığımızda da yine iç açıcı olmayan deyimlerle evet. karşılaşacağız. Ayı gibi, ayıyı vurmadan postum satmak, ayı sevdiği yavrusunu hırpalar, ayı yavrusuyla oynuyor... Onun dışında birleşik sözler ayı kulağı, ayı bacağı, ayı balığı, küçük ayı, büyük ayı, ayı yürüyüşü gibi, gibi. birleşik sözler var Türk evet. Dil Kurumu'nda. Gene e, bu e, yaz, bahar ve yaz boyunca devam eden e, çiçek böcek konseptimizin son sözcükleri zaten artık. Evet. ...devamlı dinleyen dinleyicilerimiz anımsarlar... ...özellikle çoğu hayvanda insanın böyle bir olumsuzlaması ön plana çıkıyor... ...ya da yüceltme zaman zaman... ...bazen de aynı hayvanı hem olumlu hem olumsuz bir Korktuğu şekilde... hayvan hayvana bir saygı duyuyor... Evet. <gülüyor> Ürküntüyle <gülüyor> karışık. <Evet. gülüyor> ee, Ayıda ne yazık ki olumsuzluk biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle son dönemlerde çalışırken şuna dikkat ettik. Ee, geçmişte pagan toplumlarda bu evrimin bahsettiği saygının daha fazla olduğunu gördük. Keza e, ayıyla çok iç içe yaşayan e, soğuk iklimlerde ve kuzey toplumlarında... Kutsal bir varlık kutsal neredeyse. Kutsal bayağı evet. <gülüyor> ee, daha sonra gittikçe böyle e, kabalıkla, hantallıkla e, özdeşleştirilen bir şey olmamıştı olmuş. Hatta vardığımız sözcükleri e, programın başında da sonunda da söyleyelim. Olur, tabii. Hantal, kaba, korkunç, güçlü, büyük bir de bütün bunlarla e, çelişen sevimli sevimli, e, evet sözcüğü var. Hı -hı. E, deyimlerde ben de şunlara dikkat ettim. E, birkaç söz var. Biri Ayıya kaval çalmak gene olumsuz olarak yaklaşılmış. Yani e, duygusuz, duyarsız bir insana ne söylersen söyle bir yere gitmez anlamına geliyor. Hı hı. Yazık ayıyı bu şeye koydular. Evet. E, keza bu daha da kötü. Ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağı altına almış. E, böyle kabalığı ve olumsuzluğuyla ilgili yavrusunu bile... Ayı yavrusunu ayağı altına almışlar insanoğlu ama ayıyı kızgın fırında eğitip olarak ya, oynatmayı da ihmal etmez değil mi bir söyledin. yandan? Hı -hı. Yani aslında e, ayının insandan çok daha kötü olduğunu ön plana çıkaran bir takım eserler de var. Sıra onlara da gelecek. E, bu karşıtlık e, bir de ee, ayının kırk türküsü var kırkı da ahlat üstüne diye bir söz var çok hoş. <gülüyor> evet. ee, ahlat e, armut demek bilmeyen dinleyicilerimiz için ee, ayının hem armutla hem de balla böyle çok büyük bir <gülüyor> e, aşk ilişkisi var diyebiliriz. Bal hikayelerini hmm. de anlatacağız da. Etimolojisine baktığımızda da aslında bu durumun çok değişmediğini görüyoruz. Ee, adık. ...olarak belirtmiş... ...İsmet Zeki Öğüboğlu... ...Türk dilinin etimoloji sözlüğünde... E, ...adıktan ayı... ...adık, azık, ayık... ...ayı, z-y seslerindeki... ...dönüşümle... Hmm. ...bu ses dönüşmesine göre ayı sözcüğünün kökü de... ...aşırılık, azgınlık, taşkınlık... ...yabanlık bildiren... ...az sözcüğü... ...azgın, yaban, taşkın, saldırgan hmm. gibi... ...nitelikler taşıyan... ...kötü bir varlığı yansıtır... Hmm. diyor ...ayık, adık gibi. Ee, ayı bacağı, ayı balığı, ayı boyan, ayıcı, ayı gülü gibi e, diğer e, bileşik sözleri de vermiş bize. Bir başka sözlüğümüzde Kerem'e tekrar ben teşekkür edeyim buradan. Esat Korkmaz'ın simgeler e, sözlüğünde. Orta Asya mitolojisinde simgesel anlamda töz olarak algılanan ve bu nedenle e, tapım konusu yapısa, yapılan simgesel orman tanrısı ya da orman ruhu ...olarak ele alınmış... Evet kuzey ülkeleri de hep bu ormanla ilgili ona sahip olan onun kralı olan hakimi üzerine. O, oldukça söz sahibi. Evet söz <gülüyor> sahibi evet <gülüyor> çok doğru. E, şamanist tasarımlarda şamanın gök yolculuğunda ona rehberlik eden simgesel yardımcı ruhmuş. Şamanist tasarımlarda oldukça önemli şamanların işte ritüellerde kullandıkları sopaları ayı kemiğinden olurmuş. Kıyafetlerinde yine ayıdan alınma e, parçalarla hmm. e, Aksesuarları olurmuş. Kimi Türk söylencelerinde tanrısal yaratma gücüyle özdeşleşen ve bu nedenle kendisinden türenildiğine inanılan, inanılan simgesel bir hayvan ata inanışı da var. Aha. Onu birazdan bahsedeceğiz evet, e, mitolojide evet. de. Evet. ...ansiklopedik olarak da ayı şaman inanışında totem ya da ongun sayılır, iyilik ya da kötülük getirir diyor. Bu tezat yine bak karşımıza evet. çıktı burada. Demin vardığımız sözcüklere baktığımızda hem korku hem sevimlilik evet. gösteriyordu orada da. Bu nedenle işte şaman giysisinin üzerinde hayvan ata olarak ayı simgeleyen parçaların, nesnelerin bulunma geleneği de var hmm. şamanlarda. O yüzden kullanıyorlar. Hı -hı. Evet gene e, anlam olarak baktığımızda e, evrimin bahsettiği işte ayı balığı, deniz ayısı gibi bir takım başka hayvanlara da içinde ayı sözcüğü bulunan e, kelimelerle anılıyor onlar. Aslında ayı balığı da deniz ayısı da fok. ...türünden gelen hayvanlar... ...deniz ayısı çok daha iri bir tür... ...gene resimlerini Twitter'a koyarız... Hı hı. Ee, ...ayı gülü diye bir bitki var... ...senin gene demin bahsettiğim... Evet. Bir, ...bir tür şakayık e, aslında... E, Peonia ...korolina diye anılıyor... ...benim şey dikkatimi çekti... Hı hı. ...hangi hayvan ya da bitkiye... E, ...ismi konmuşsa onlar da böyle aşırı irisi... Evet. Ne iriyse ona ayı hmm. bir şeysi denmiş yani. Ya zaten e, bu ayı sözcüğü çok aşırılık e, içeren benzetmelerde de ayı gibi Falanca kullanımı etme. oldukça evet. evet. yaygındı. Ee, Bende başka ne sözlük var? Ee, sevgili Flaubert'in yerleşik düşünceler sözlüğü var. Alay etmiş gene. Adı genellikle Martin'dir demiş. Biz de koca olan diyorlar değil mi? Hocam, Öyle evet. ismi yok yani. Hani köpeklere işte karabaş çomar falan deniyor ama. Bir de şey gene Flauber e, şu şekilde ifade etmiş. Ayı tuzağına düşmüş bir saati göstererek çukura inen ve orada parçalanıp yenen Malul askerin öyküsü anlatılmalı. Hmm. Demek böyle bir yaygın davran. <gülüyor> varmış. Keza Ambros birsin şeytanın sözlüğünde. Borsada elindekileri kefaletsiz satan ve fiyatı kırmak için müşterisinin hissesini kullanan simsara ayı deniyormuş. Ay. <gülüyor> efendim. Çok da farklı bakış açılarına sahip olduğumu söylenemez yani. Evet <gülüyor> değil mi? Olumsuzlama. Gibi Benim şey dikkatimi çekti bu arada. Sen bir şey daha söyleyeceksin galiba ama. Ben bir sözlük sözlüğe rastladım. Elektronik sözlüğü ilgimi çekti. Türk söylence sözlüğü Deniz Karakurt tarafından hazırlanmış. Ha, evet. ha, hatta rahat rahat alın kullanın bu elektronik sözlüğü arkadaşlarınıza ilgilenenlere yayın, yayın diye de buradan küçük bir katkım olsun. Yayalım. Bu söylence sözlüğünde de ayı, ay ve a Az olarak parantez içinde e, açmış pençeleri olan iri ve yırtıcı bir hayvan sözcük olarak güç anlamını barındırır az kökü azman vahşi hayvan sözüyle de yakından alakalıdır. Moğolca ay ah sözcüğü korku demektir ve bağlantılı olması muhtemeldir diyor. Hmm. Deniz Karakurt'ta bu sözleri. Doğru etimolojide zaman zaman tahminler de yani Hı -hı. ileri sürülüyor. E, Nişanyanda da çok rastlıyorum. Aslında linkini koy sen de bunun Twitter'a bari. Olur. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, anlamla ilgili e, ben şunu öğrendim hiç bilmiyordum. İskandinav dilinde Bjorn ayı demekmiş. Çünkü Björn diye çok isim var. Çok isim var, çok e, marka var. Markalar var, ha, marka, var. var markalar var. Böyle bir e, Viking dizisinin kahramanın ismi de Björn'dü yanılmıyorsam. Bir tenisçi vardı İsveçli değil mi? E, ama e, burada kültürlerin farklı bakışını öne çıkarmak için bu örneği verdik. E, olumlu yani. Hiç e, gocunmadan gururla taşıdıkları, e, çocuklarına gibi. koydukları bir, bir, bir aslan, aslan gibi, elizlere, gibi değil mi? <gülüyor> Efendim. Şimdi yavaş yavaş e, mitoloji ve söylenceye geçiyoruz. E, pek çok örneğimiz var. Başlayalım sonra araya parçayı alarak devam ederiz Olur, aslında. Olur o zaman. Mitolojiye başlayalım. Sen başla. Şimdi e, ben de gene Metis ajandası var. 2009'da hayvanlar, insanlar başlığını konu alan. E, pek çok hikaye var. E, şimdi ayı en güçlü hayvan ruhu olarak görülüyor ve bu ruhu kızdırmak son derece tehlikeli. Ee, buradan yola çıkarak antropolog Erwin Hallowell'in e, belirttiği bir şey var. Kuzey, e, Kuzey Yarımküre halklarının e, ayının bazı ay hayvanlarının o yıl mevcut olup olmamasını denetlediğine, e, yani ayının ruhu denetliyor. E, çünkü evet. aslında insanlar ava çıkacaklar. E, eğer ayı izin veriyorsa e, avlanabiliyorlar, bir takım hayvanlarla karşılaşıyorlar. O ayının ruhu e, izin vermezse bu sefer e, açlık demek bu insan. ...insanlar için o kadar büyük bir güç atfediliyor ayıya. Ee, bir böyle bir bilgi söz konusu. Onun dışında ayılar insanların söylediklerini anlıyorlar diye düşünüyorlar. O yüzden ayının ismini doğrudan ağızlarına almamaya dikkat ediyorlar. Onunla ilgili olumlu kelimeler kullanıyorlar. Hmm. Bu ilginç geldi bana. Parçamızı araya alalım e, sonra devam, devam edelim. edelim. Tamam. Efendim e, Elvis Presley'in Teddy Bear diye bir parçası var onu dinliyoruz. Hmm. Oh, baby, baby, let me be Your lovin' teddy bear Put a chain around my neck And lead me anywhere Let me be Oh, let him be Oh, teddy bear I don't wanna be a tiger Cause tigers play too rough I don't wanna be a lion 'Cause lions ain't the kind you love enough. But does it wanna be? Your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let me be your teddy bear. Baby, let me be around you every night Run your fingers through my hand And cuddle me real tight Oh, let me be your teddy bear I don't want to be a tiger Cause tigers play too rough I don't want to be your lion Cause lions ain't the kind you love enough Cause I wanna be Your teddy bear <laughs> Put a chain around my neck And leave me anywhere <laughs> Oh let me be Oh let it be Your teddy oh, bear <laughs> Oh let me be <laughs> Oh let it be Your teddy bear <laughs> I just wanna Ben çok kötü. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreş devam ediyor. Sözcüğümüz ayı. E, elimizde Metis ajandası vardı. Oradan devam ediyoruz. 2000, e, 2009 ajandası. E, eski toplumların ayıya nasıl baktığı üzerinde duruyorduk. Efendim Navaholar ayıya iyi genç reis diyorlarmış. E, Alaska'daki koyu konular karanlık şey adına veriyorlarmış. Orta Asya'daki Kanti ve Mensi kabileleri bataklığın sevgilisi, ormanın yaşlı adamı, sevgili ihtiyar, kutsal hayvan diyorlarmış. E, Finliler ormanın efendisi ...ağaçlıkların gururu terimleriyle... ...anıyorlarmış. Hmm. Ayıyı... E, ...Kuzey Sibirya'da yaşayan... ...Yukahirler yeryüzünün sahibi... ...diyorlarmış. Bütün bu... ...ifadelerin hepsi onun gücü... ...kuvveti, kontrol yeteneğinin... ...yansımaları. Mutlaka öyle bir de... ...yapı olarak da insana benzeyen bir hayvan... ...ya evet. evet. Dünyanın... ...herhalde birçok yerinde bu yüzden... ...insanların atası sayılması ve içinde... ...kutsal bir yaratığın daha doğrusu... ...tanrının ruhunun yaşadığı inancı... ...ayı kültlerine... E, doğurmuş olabilir. Çok doğru çok benzer bir şey bende de var. Hı, ayıyı öldürmekle içinde taşıdığı kutsal varlığın da özgürlüğüne kavuşacağı inancı e, yaygın birçok toplumda görülür. Yani hı, hı. böylece dünyaya ait bedeninin tutsaklığından kurtulan kutsal varlık kendisini kurtaranlara da mutluluk getirecektir. Hı. Ayı ile ilgili inanç ve törenler e, baktığımız zaman aslında taş devrine kadar e, uzanıyor. Gidiyor, evet. en çok Kuzey Asya, Kuzey Amerika yerlilerinin mitolojilerinde var. Birçok e, Ayı hikayesi var onlarda ee, tanrı ya da tanrılar için kurban verilmesi farklı bir boyutta değerlendirilerek bu mitolojilerde zaman içerisinde tanrının kendisinin kurban edilmesi şeklinde bir uygulamaya dönüşmüş ee, ve böylece bu yörelerde şamanlar özellikle ölümün bir ayının sırtında yolculuk ettiğine inanıyorlar. Hmm. Hı -hı. Ayıları tapma yalnızca Asya, Amerika ve Afrika ülkelerine de özgü değil. Keltler ve Cermenler'de de e, çok yaygın. Hı -hı. Ee, zaten. Aslında konuşmuştuk dün dikkat edersek Bern, Berlin, Kaliforniya Hı -hı. eyaletini, Rusya'nın simgelerinin ayı, e, ayı olması... Artio adındaki kelt ayı tanrıçasından köken alan bir uygulama. Hmm. Ee, güç ve korumanın simgesi olan ayıların kış uykularına yatmaları ve bu uykunun birçok topluluk tarafından ölüm olarak değerlendirilmesiyle de kış uykusundan kalkan ayıların ruhlarının yeniden doğduğuna hmm. inanıyorlar burada. Güzelmiş. Amerikan yerlileri de kış uykuları nedeniyle ayıların doğa üstü güçlerle ilişki içerisinde olduklarına ve siyah ayıların ise batının koruyucusu olduğuna inanıyorlar. O hmm. uyku meselesini de çözemedikleri için yine orada bir e, olağanüstü evet, e, e, yük yüklemişler. Evet. gene devam ediyoruz. Çok fazla var geçmiş toplumların e, ayıya bakışında ya da onlara verdikleri e, adlarda bize anlamlara götüren şeyler. E, eski Finlandiya'da ayı hakkında konuşulurken onun için günümüz Türkçesinde ayı demek olan karhu denmediği hmm. sürece insanlara iyi davranacağına ayının inanılıyormuş. Aksi takdirde ayı kızıp insanlara zarar verebilirmiş. Yani ee, ayılar dede ya da orman adıyla anılmayı tercih ediyorlarmış insanların düşüncesine göre. Ee, zaten bizzat ormanın kendisi hmm. olarak görülüyor. Yani o hareket ettiği zaman orman da onunla birlikte hareket ediyor gibi bir düşünce var. Vikinglere gelince durdurulması olanaksız bir güç olarak e, gördükleri için çok saygı duyuyorlar. Güce kuvvete çok önem verdikleri için. O kadar güçlü bir ruh ki ayının ruhu savaşta ayı postu sallamak insana koruma sağlıyor. bu şamanların hmm. Evet. Ayıyla ilgili şeyler almalarını anlattı bana. Benim bu ayı masallarından bahsederken Didem'le hatırlıyorsan ayının ıı, ayıya kurşun işlemediğine inanılır. Ha, evet Didem demişti. genç türk. Ayıyla <gülüyor> <de. gülüyor> <Didem 'le gülüyor> ilgili bazı şeyleri paylaştı <gülüyor> Anlatacağımızları da ikinci programımızda devam edecek çünkü ayı. Hı hı. Ee, başka İskandinavlar ayının yine güç kuvvetinden e, yola çıkarak savaş sırasında e, o güç kuvvetin kendilerine geçeceğine inanarak e, onlar da üstlerine ayı posta alıyorlar. E, düşmanları tarafından berserker e, denilen e, bu savaşçılar şimdi şöyle bir şey e, ber ayı demek serkte e, İngiliz ve İskandinav dillerinde çılgın anlamına geliyor. E, bu savaşçılar ...da berserker deniyor. Hmm. Savaşın kritik anlarında biçim değiştirerek... ...fiilen bir ayıya dönüşeceklerine inanılıyor. Bu biçimle ilgili... ...yerli Amerikan mitolojisinde de... ...eski zamanlarda hayvanlar ve insanlar... ...birbirine bu benzerlikten dolayı... ...hani canlıların e, şekil değiştirebildiğine hmm. inanıyorlar. Özellikle ayılar insana çok yakın. Bazı e, Amerikan yerli hikayelerinde... Hmm. ...ayılar kürk yiyen insanlara... ...benzetilmiş. Evet. E, Güney Alaska'da yaş yaşayan... Timşiyan insanları ve British Columbia'nın kuzey sahilindeki yerliler Astival adında genç bir adamdan bahsederlermiş. Astival beyaz bir ayıyı dağın en tepesine kadar takip eder ve ayının kürk giymiş güzel bir kadın olduğunu görür ve onunla evlenirmiş. Romantik <gülüyor> hikayelerle <gülüyor> bir öyle bir ayı. şey. Evet beyaz Dönüyor. kürk giymiş bir de. <gülüyor> Efendim, e, hikayeler çok e, İskandinav e, destanlarında özellikle e, çok fazla yer alıyor. E, savaşçılar bazen e, hanfarir e, yani biçim yolculuğu e, yapıyorlar e, inancı söz konusu. E, burada da şöyle bir şey var, ruhlarını genellikle başta ayı olmak üzere bir hayvan biçiminde savaşmaya yolluyorlarmış. <gülüyor> Bu da bir takım o dönemdeki zeki insanların trikleri <gülüyor> diye düşündüm ben ama bilmiyorum. Olabilir. Norveçliler büyük öfke anlarında e, laplar ve finlilerin kendilerini ayıya dönüştürdüklerine inanıyorlarmış. Hı. Keza İngiltere'de ayının gücü dolayısıyla 10. 11. yüzyıllarda bu senin daha evvel hmm. verdiğin bilginin bir uzantısı hmm. gibi soylu ailelerin köklerini ayıya kadar götürüyorlar. Mesela bu yuvarlak masa çövalyelerinden kral Arthur'un bile aslında isminin kökenine bakıldığı zaman Arcturus'a gidiyor. Hmm. Onun da ayıya gittiğine dair söylenceler var başka isimlerde. Böyle bir sürü hikaye yani mitolojik. Yunan mitolojisinde çok fazla yok. Ee, evet. Yine e, coğrafyayla ilgili Sümer mitolojisinde de yer almıyor ayı motifi. Hint mitolojisinde kral ya da lider konumunda yine e, şaşırmıyoruz. Ee, Yunan mitolojisinde tanrıça Artemis'in yanındaki perilerden biri olan Kalisto, e, Zeus'tan hamile kalınca Bakire Artemis onu dişi bir ayı haline Hı -hı. getiriyor ve Zeus da onu gökyüzünde büyük ayı takım yıldızının arasına yerleştirdi. Ay evet ben o hikayenin biraz ayrıntısı daha var bende araya girmek istiyorum. Hı -hı. Ee, burada bana Kerem'in verdiğiler o semboller sözünde e, evet. var Hı -hı. bu. Ee, şimdi Zeus'un bu bir takım beğendiği kadınları e, peşine ne kadar çok ve... karşımıza çıktı değil mi Zeus'un çapkınlıkları çok. programlar boyunca. Zaten herhalde yarısı hikayelerin Zeus'un bu çapkınlıkları ve Hera'nın intikam alma hikayeleri üzerine kurulu burada yalnız Artemis dediğin gibi Hı. alıyor intikamı çünkü aslında Artemis'in hani adamlarından biri denir ya böyle biraz cinsiyetçi bir yaklaşım Hı. olarak kadınlarından biri aslında Kalisto bir nifmiş iyi bir Hı. avcıymış da aynı zamanda ve bunlar bir yemin ediyorlarmış Artemis'e bu bağlılık yemininde dünya işlerini bir kenara bırakmak söz konusu yani bırakmayıp da Hı. hamile kalınca Zevustan. o yüzden Artemis kızıyor bir de işin şöyle bir e, yanı var. E, oğlu Arkas var e, Kalisto'nun. E, şimdi kızda ayıya e, çevirdi ya şeyi hmm. e, kızı. <gülüyor> e, bir süre sonra ormanda ayı biçiminde Kalisto, e, oğlu e, Arkas arkadaşlarıyla beraber ava çıkıyor ve avda. E, Annesine rastlıyor hmm. tabii ki onun annesi hmm. olduğunu anlamıyor. Ayı vuracak okunu çıkartıyor hemen Zeus devreye giriyor onu durduruyor ve e, hortum gibi bir şey yolluyor gökyüzünden. O hortum onları alıyor ikisini de gökyüzüne çıkarıyor. Anne büyük ayı oğlu küçük ayı oluyormuş. Hmm. Zaten e, bu büyük ayı küçük ayı hikayesi var Yunan'da. E, bir de Yunanlı bir avcı kız var Atalente. Ha evet hmm. değil mi? Bir dönem ayıların emzirerek e, onu bir dönem ayılar emzirmiş Atalante bunun dışında da e, ayıyı konu edinen e, mitolojik e, bir motif yok. Yunana Yok baktığımızda... senin dediğin gibi coğrafya çok ıı, ayıyla iç içe değil evet. aslında. Çin'in e, kuzey kavimlerinden Gavlilerin hükümdar ailesinin bir sihirbaz ile bir ayının evliliğinden oluştuğuna inanılıyor. Bu e, fizyolojik benzerlik özellikle bu tür mitler türetmiş. Işte, ee, evet evet. Kadınla evlenme ilgili gibi. ilgili hikayeler var. Çok var. Öbür programda anacağız. Şamanlık inanışlarında da kutsal demin bahsettiğimiz gibi orman ruhlarının temsilcisi ve ormanın tanrısı. Ay tanrı Kıpçak Türkleri Baba derler ve bir tabu olarak ormana girdiklerinde ayının adını anmazlarmış. Hah öbürleri hmm. gibi. Ha, bir de şey mesela cin dememek için üç harfliler falan. Benim evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi Bazı Türk boyları gibi başkurt, Başkurtlarda atalarının ayı olduğuna ve ondan türediklerine inanırlarmış. Kızıldiriller ise ayının gökyüzündeki büyük ayı takım yıldızın oluşturduğuna inanıyorlar. Evet, ben öyleyim, de çocukken zaten. bakar bakar ayıya benzeyen tarafı çok bozulurdu <gülüyor> Büyük öyle ayı. çok şey minimalist bir yaklaşımlar <gülüyor> efendim e, programımız devam edecek bitmeden ben bu teddy bear hikayesini bir anlatmak istiyorum çünkü bugün Elvis'in aynı adlı parçasını çaldık ki bu kadar da bu korku kutsallık bunun üzerine birazcık da bu sevimlilik evet. unsurundan bahsetmek bir iyi böyle güzel küçük sevimli ayı e, şeyi hı hı. vardır oyuncağı vardır teddy bear denilen bir e, figür ön plana çıkar e, şimdi Amerika Başkanı Theodore Roosevelt aslında e, isim babalığını yapmış bu oyuncak ayının. Hikaye de şuradan geliyor. 1903 yılında Mississippi'de avlanırken e, Theodore Roosevelt e, bir yavru ayıyı vurması söz konusu oluyor. Daha doğrusu karşısında bir yavru ayı çıkarıyorlar. Böyle kötü geçen bir av gününden sonra hı, hiçbir hı. şey olmuyor falan. O da reddediyor yavru ayıyı vurmayı. Ona bir şans tanımak lazım e, diyor. Bu hikayeden sonra da böyle yapılan oyuncak e, ayının hı. ismini veriyorlar. Hala tediber denir hatta e, Fransızcısı da var bunun böyle non deniyor galiba. E, bir böyle... daha söyle. Söyleyemeyeceğim. <gülüyor> bu emin değilim. Yine e, sevgili Fransız bir arkadaşımızdan pek çok e, sözcüğün Fransızca <gülüyor> telaffuzunu aldım ikinci programda. Ama bununkini almayı unutmuşum. <gülüyor> Yanlışlık olmasın. Sevgili dinleyiciler e, ayı sözcüğünü ele aldığımız bu programımız sona eriyor. İyi haftalar diliyoruz. Hepinize hoşçakalın. İyi haftalar.